Boş, Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, WWF Türkiye Küçük Ölçekli Balıkçılık Ortak Yönetimi Projesi kapsamında çalışma sahası olan Mersin'in Erdemli ilçesinde faaliyet gösteren küçük ölçekli balıkçılar ve kooperatif yetkililerini İzmir'deki küçük ölçekli balıkçılar ve kooperatiflerle buluşturdu. İzmir'in Mordoğan, Urla ve Foça bölgelerinde gerçekleşen saha gezileri mezat ve kooperatif ziyaretlerini kapsayan 4 günlük etkinlikte kooperatiflerin ilk satıştaki rolünün geliştirilmesi konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ve Su Ürünleri Kooperatifleri Merkezi Birliği yani Sürkop temsilcilerinin de katıldığı bu gezi kapsamında Sürkop Genel Başkanı Ramazan Özkaya ve WWF Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasini tarafından işbirliği protokolü imzalandı. Protokolle ilgili tüm tarafların katılımını teşvik edilerek ulusal küçük ölçekli balıkçı platformunun oluşturulması ve sektörün sürdürülebilirliğinin desteklenmesi için işbirliği kararı alındı. 12 metreden küçük teknelerle kıyıya yakın bölgelerde pasif av araçlarıyla yapılan günübirlik balıkçılık faaliyetleri olarak tanımlanan küçük ölçekli balıkçılık, geçimini balıkçılıkla sağlayan kıyı topluluklarının refahı açısından önemli bir yere sahip. Türkiye'de balıkçılık filosunun %89.6'sını küçük ölçekli balıkçı tekneleri oluşturuyor. Ancak sektörde çalışan tüm kesimler iklim değişikliği, endüstriyel sektörle rekabet, alternatif geçişin kaynaklarından yoksun olma, yeterli oranda temsil gücüne sahip olamama ve azalan kaynakların yönetiminde rol alamama gibi sorunlarla başa çıkmaya çalışıyor. Sınırlı doğal kaynaklarımızı sürdürülebilir biçimde kullanmayı ve geçimini bu kaynaklardan sağlayan kıyı topluluklarını korumayı başaramıyoruz. Su ürünlerine yönelik talebinin sürekli artışı ve kaynakların uygun yönetilmemesi nedeniyle dünya genelinde bir aşırı avlanmayla karşı karşıyayız. Akdeniz'de durum daha da vahim. Analiz edilen balık stoklarının %75'i aşırı avlanıyor. Karabur'un belediye başkanı İlkay Girgin Erdoğan Balıkçılar denizlerimizin doğal bekçileri. Bugün WWF Türkiye'nin kolaylaştırılığı ile çok doğru bir buluşma gerçekleşiyor. Farklı bölgelerin balıkçıları, kooperatifleri, sivil toplum, bilim insanları denizlerimizin ve sektörün sorunlarını ortak bir platformda hep birlikte konuşacağız. Sorunlarımızı ancak bu şekilde çözüm bulabiliriz dedi. Manisa'daki Marmara Gölü gölün ana kaynağı göl desteresinden su ulaşmadığı için tamamen kurudu. Marmara Gölü, nesli tehlike altında olan tepeli pelikanlar, su kuşları ve endemik balıklara yaşam sağlayan uluslararası öneme sahip bir önemli doğal anı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, sivil toplum, uzmanlar ve yerel yönetimler devlet su işlerinden göle su verilmesini talep ediyor. Marmara Gölü, Manisa'nın Göl Marmara ilçesinde bulunan ortalama 6 bin hektar büyüklüğünde bir alüvyal set gölü. Yeraltı su kaynakları, gördes çayı ve besleme kanalları ile dolması gereken göl, Ağustos ayı içinde tamamen kurudu. Kurumasının başlığı nedeni göle akması gereken Gördes Çayı suyunun barajda tutulması. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer barajdan göle canlı suyu verilmesi için DSİ'ye yazılı başvuruda bulundu. Konu hakkında DSİ'den hala yanıt bekleniyor. Gölün tümüyle eski haline dönebilmesi için sivil toplum kuruluşları ve bölge halkı daha Ahmetli Regülatörü'nde göle derhal su bırakılmasını talep ediyorlar. Önceki yıllarda kuruyan göle Gediz Nehri üzerinden Ahmetli Regülatörü'nden özel pompalarla su getirilerek göl kurtarılmıştı. Bir yandan göl kururken diğer yandan gölün kuruyan alanları sürülerek taban suyu kullanan tarım ürünleri ekliyor ve göl tarım alanı olarak kullanılıyor. Marmara Gölü uluslararası öneme sahip bir sula alan ve önemli bir kuş alanı. Kış aylarında bu gölde yaklaşık 65 bin su kuşu görülebiliyor. Nesle tehlike altına girmeye yakın olan tepeli pelikan türü de dünya nüfusunun kış aylarında Marmara Gölü'nde %9'u bu popülasyonu besleniyor ve kışı da burada geçiyorlar. Gölün kurutulması tepeli pelikan başta olmak üzere pek çok su kuşunun yaşamını tehdit ediyor. Marmara Gölü aynı zamanda önemli doğa alanı. Göldeki iki endemik balık türü var ve gölün kuruması ile birlikte Bu nüfusta tehlike altında. Göl, ulusal sulak alan vasfında ve sulak alanların korunması yönetmeliğine göre de koruma altında. Ayrıca Türkiye'nin taraf olduğu Ramsar Sözleşmesi olarak bilinen uluslararası öneme sahip sulak alanlar hakkındaki sözleşmeye de aykırı şu andaki durumu. İlhamını Greta Thunberg'den alan Yorkshire Hebb Derne'den, Walker, Londra Westminster'deki İngiliz parlamentosuna yaptığı yaklaşık 335 kilometre uzunluğundaki yürüyüşü boyunca tepelere, yağmura ve şüphelere meydan okudu. Walker, karbon vergisinin insanlığın mevcut olarak distopik bir dünyaya ilerlediği yolu yavaşlatmak için çok önemli bir Adım olduğu konusunda kendisi net. Londra'nın yaklaşık 30 km kuzeyindeki Warburn Sands kasabasında yürüdüğü sırada Reuters ile konuşmuş Walker. Diyor ki artık iklim değişikliği konusunda çok daha fazla şey biliyoruz. Ve karbon vergisinin kesinlikle en faydalı çözümlerden biri olacağını düşünüyorum. Walker insanlardan karbon vergisi talep eden bir dilekçeyi de imzalamalarını istiyor. Şu ana kadar da 57.000'den fazla insan imzalamış bu dilekçesini. Eğer 100.000 imza alınırsa... Konu parlamentoda da tartışmaya açılacak. Walker diyor ki iklim değişikliğinin etkileri şu anda zaten görülüyor. Özellikle daha sonra yaşanacak yıkıcı etkilerden kaçınmak istiyorsanız şu an gerçekten değişiklikler yapmalıyız dedi. Her gün ya bir aile üyesinin ya da bir arkadaşının eşliğinde ilerleyen Walker, günde 10 mil kadar yürüyor. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.